Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli arkadaşlarına ve şerefli ailesinin olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye anlaşmasını gerçekleştiriyor ve şimdi Medine'ye dönüyor. 20 gün kaldığı Hudeybiye'den hareket ediyor, Medine-i gidiyorlar. Şerefli arkadaşları Melun Mahzunlar Hudeybe'ye anlaşması onlara çok ağır gelmişti. Mü'miller sanki biraz hafife alınmıştı. Özellikle Resulullah Efendimizin değeri gölgelenmiş gibi algılıyorlardı. Hepsinin gönlünde büyük bir ağırlık, hoşnutsuzluk vardı. Bu duruma Hazreti Ömer Efendimiz daha fazla dayanamıyor ve sesini yükseltiyordu. ''Sen gerçekten Allah'ın Resulü değil misin?'' diyordu. Müminler umre için yola çıkmışlardı. Ama umre bu yıl mümkün olmayacaktı. Gelecek yıl ancak umreyi yapabileceklerdi. Onlar umre yapmadan Medine'ye dönmek zorunda kalmışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz itirazını sesli bir şekilde ortaya koyuyordu. Şimdi anlaşma bitmişti. Ortam sakinleşmişti. Medine yoluna düşmüşlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz kendini sorgulamaya başlamıştı. Giderek kendisinin Peygamber Efendimiz'e karşı ileri boyutta yanlışlar yaptığını anlıyordu. Derin bir pişmanlık yaşıyordu. Resulullah'a yaklaşmak istiyor ama bir yolda bulamıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sükut halindeydiler Efendimizin şerefli arkadaşları da Belli ölçüde Hazreti Ömer Efendimiz gibiydiler Onlar da Hoşnutsuzluk göstermişlerdi Kurbanlarını kesme Saçlarını kesme konusunda Duyarsız davranmış gibiydiler Şimdi kervan Medine yollarında Sahabe-i kiram derin bir sessizliğin içindeydi. Allah'ın Resulüne karşı yanlış yaptıklarının pişmanlığı içindeydiler. Aleyhlerine ayet inmesinden korkuyorlardı. Bir ara Resulullah'a vahiy geldiği haberi dalga dalga yayıldı. Hepsi hem merak hem kork içinde kala kaldılar. Kendilerini cezalandıran ayetlerin nazil olabileceğini düşünerek Resulullah'ın etrafında toplandılar Peygamber Efendimiz nazil olan ayetler okumaya başladı Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik Şaşırdılar ve sordular Ey Allah'ın Resulü bu anlaşma bir fetih midir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet o bir fetihtir Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Bu anlaşma bir fetihtir buyurdular Müslümanların kalplerine seher yeli esiyor, kalplerinde büyük bir sevinç dalgalanması başlıyordu. Sahabe-i İkrem, Ya Resulallah, bu fetih sana mübarek olsun, kutlu olsun diyorlardı. Ama onların içinde hala bir tasa vardı, kaygı vardı. resul Ekrem Efendimiz'e karşı o hoşnutsuz tavırları ne olacaktı? Cezalandırılacaklar mıydı ya da bağışlanacaklar mıydı? Onların kalplerindeki bu eziklik duyguları hala devam ediyordu. İçlerinden bazıları, ''Ya Resulallah, bize ne olacak?'' diye sormaktan kendilerini alamıyorlardı. Peygamber Efendimiz, Vahyon'dan surenin diğer ayetlerini okuyordu. ''Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur.'' göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Bu lütuflar, mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklara kan, cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah'ın katında büyük bir kurtuluştur buyuruluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları şimdi bütün varlıklarıyla sevinç iklimine giriyorlardı. Bağışlanmış oldukları bildiriliyor olması onları tarifsiz bir huzura sevk ediyordu. Onlar şimdi tam şükür iklimindeydiler. Onlar şimdi hamd konumundaydılar. Onlar sevinçle birbirlerini kucaklıyorlardı. Onlar şimdi Rabbani iklimdeydiler. Rahman-ı Rahim'in rahmetini kalplerinde terennüm ediyorlardı. Hudeybiye bir dönüm noktasıydı. Bunun ilk zamanlarda anlaşılması kolay olmamıştı. Müminlerin aleyhine maddeler vardı. Bu maddeler nasıl olacak da müminlerin lehine dönüşecekti? Bunu anlamak için zamana ihtiyaç vardı. Aceleci algı pek çok şeyin anlaşılmasını perdeliyordu. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i dinleyelim. İslam'da Hudeybiye zaferinden daha büyük bir zafer olmamıştır. Müslümanlar en büyük zaferi Hudeybiye'de elde ettiler. Ancak anlaşmanın imzalandığı gün bu anlaşılamadı. Birçok kimse... Resulullah'ın bu anlaşmayı kabul etmesini doğru değerlendiremedi ve yanlış davrandılar. Allah'ın Resulünü üzdüler. Çünkü anlamakta zorlandıkları bir şeye tepki vermekte aceleci davrandılar. Halbuki Allahu Teala Hudeybiye ile Müslümanlara bir zafer vermeyi takdir etmişti. Gün gelince bunu herkes anladı. Anlaşma günü Mekke müşriklerinin temsilcisi olan ve Resulullah'a karşı şımarık davranan Süheyl Amr'ı zaman sonra veda haçı sırasında kurbanların kesileceği yerde dururken görmüştüm. Resulullah'ın kurbanlarını getirerek kesilmesine rehberlik ediyordu. Sonra berberi çağırarak Resulullah'ın başını tıraş ettirdi. Baktım Resulullah'ın kesilen saçlarını toplayıp Eline yüzüne sürüyordu Resulullah'ın çevresinde dönüyor Onun her isteğini yerine getirmek için Canla başla çalışıyordu Halbuki o Süheyl Hudeybiye'de Rahman ve Rahim olan Allah isminin yazılmasına karşı çıkıyordu Yine Allah'ın elçisi Muhammed Yazılmasını da kabul etmiyordu Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılacak diye ısrar ediyordu onu bu kadar kısa sürede hidayete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah'ın selat ve bereketi kendisiyle bizi hidayete erdirdiği ve helak olmaktan kurtardığı rahmet peygamberinin üzerine olsun diyordu. Hudeybiye anlaşmasının yazılımı sırasında ve bazı maddelerin taatisi esnasında sahabe-i peygamber efendimizin tavizler verdiği şekliyle değerlendiriyorlardı. En azından tereddütler, kuşkular içindeydiler. Sonra bunun fethin başlangıcı olduğu, fethin açılımı olduğunu bildiren ayetler nazil oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarının kalbinde zerrece tereddütler, şüpheler kalmadı. Bu anlaşmanın büyük bir açılım olduğunu bütün varlıklarıyla inandılar, kavradılar. Onları yoğuran ayetlerdi. Onları inşa eden ayetlerdi. Onlara kimlik kazandıran ayetlerdi. Ayetler nazil olduğunda zihinler, gönüller berraklaşırdı. Tereddütlere zerrece yer kalmazdı. Oysa onlar bunun bir zafer olduğunu henüz göremiyorlardı. Bu anlaşmanın nasıl fete dönüşeceğini kestiremiyorlardı. Ayetler nazil oluyor ve bunun zafer olduğunu Fetih olduğunu bildiriyordu Onlar için bu yeterdi Ayetler ne söylüyorsa Yürekler onu onaylardı Kulun Görüş alanı kısaydı Kulun geleceği görmesi Çok sınırlıydı Kul bütünün ancak bir parçasını Ya görebilirdi Ya göremeyebilirdi Böyle olunca kul Sınırlarını korumalıydı sınırlarını aşmamalıydı bilmediği, bilemeyeceği alanlarda biliyormuş gibi davranması çok garip olurdu kendini küçük düşürürdü yarın kendisi bir utancın içine girerdi Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiramın ilişkileri özenle tetkik edilmeliydi onların ilişkilerine yatan manaları derinden kavramak gerekiyordu Onların hayatlarında son derece belirgin bir çizgi görüyorduk. Efendimiz Ali Selatü vesselam'ın şerefli arkadaşları Peygamber Efendimizi derin bir sevgiyle seviyorlardı. Ümmetin Peygambere sevgisi nedenli olmalıydı. Muhabbetin sınırları var mıydı? Sevmek ne demekti? Sevmek derken ne anlamamız gerekiyordu? Peygamber Efendimiz'i sevmek denildiğinde, tasavvur dünyamızda, gönül dünyamızda oluşması gereken sevginin boyutu nedenle olacaktı? Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'le beraberdiler. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'i çok seviyordu. Şimdi baş başaydılar. Hazreti Ömer Efendimiz, Ey Allah'ın Peygamberi! Sizi canım hariç her şeyden çok seviyorum diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tatlı bir tebessüm içindeydiler. O güzelim cemaliyle Hazreti Ömer Efendimiz'e dönerek olmadı ya Ömer. Canından da çok sevmedikçe olmaz ya Ömer buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz konunun boyutunu, derecesini öğreniyordu. Bunun peygambere, iman etmek olduğunu daha bir derinden kavruyordu. Ve öyle diyordu, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki, nefsim dahil her şeyden daha çok seviyorum diyordu. Bu iman etmekti. Varlığını bağlamaktı, varlığını anlamlı kılmaktı. İman ettiğin esasa, iradeni teslim etmekti. İradeni teslim etmezsen, Bu iman etmek olmazdı. Bir ikilem olurdu. Zaman zaman kendine göre bir düşünüşün içinde olmak olurdu. Zaman zamanda inandığın esasa, esaslara göre bir düşünüş, yaşayış olabilirdi. Süheyl bin Amr, dün peygamberin karşısındaydı. Onun, Allah'ın Resulü oluşuna şiddetle karşı çıkıyor, son derece şımarık haller sergiliyordu. Ama kısa bir zaman sonra Süheyl bil Amr İslam'a koşuyor, peygamber iklimine koşuyordu. Şimdi çevresinde pervanılıyordu. Resulullah'ın bir işaretini bekliyordu. Bir şey istese de bütün varlığımla o hizmeti yerine getirsem diye kalbiyle bedeniyle gerilmiş bir yay gibiydi. Bir işaret alsındı. Yay noktan fırladığı gibi o işe tüm kalbiyle koşuyordu. Dün gözünde bir hiçti, şimdi gözünde ondan daha değerli birisi yoktu. Varlıklar aleminde ondan daha değerli biri olabilir miydi? O alemlere rahmetti. O insanlığı zirvede olandı. O insanlığın önünde insanlığa model olandı. Kim ki varoluşun Rabbi Rahime kulluk olduğunu kavradıysa hep ona bakacaktı. Onun izini takip edecekti. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.